Çocuk Müzesi Fransa'daki örneklerinden uyarlanan, çocukların gelişimine oyun mucizesiyle katkı vermeyi amaçlayan Çocuk Müzesi Ankara'da açıldı. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı bir müze. 25 ayrı senaryoyu barındıran müzede çocuklar şantiye alanında duvar örüyor, aslına uygun televizyon stüdyosunda HD kameralarla program çekiyor, akustik odada çığlık atıp Playback stüdyosunda şarkıcı, hastanede doktor olabiliyor. Arkeolojik kazı yapıp dijital oyunları kendi vücutlarıyla oynayabiliyor. 4-12 yaş grubuna hitap eden müze, engelli çocuklar için de özel olarak tasarlandı. Free Kids Çocuk Müzesi İşletme Müdürü, eğitim uzmanı Yeşim Kanlıoğlu, 25 ayrı aktiviteyi bünyesinde toplayan müzenin Fransa'nın eğitim modelini temel aldığını ve 16 ayrı profesör tarafından hazırlanan eğitim programının ve ileri teknolojik donanımının olduğunu ve bunların özel olarak tasarlandığını anlattı. Çocukların müzeyi ziyaretleri boyunca sadece senaryo mekanlarında beş duyularını kullanarak oyun oynadıklarını, öğrendiklerinin farkına varmadan istenen mesajları aldıklarını dile getiren Kanlıoğlu, böylece çocuklara neredeyse bir buçuk yılda öğretilecek konuların bu kısa süre içinde öğretilebildiğini ifade etti. Buranın dışa dönük bir müze olduğunu, çocukların gördüğü her şeye dokunarak hissedip algıladığını açıkladı. Müzenin, çocuğun kendini oyunda keşfetmesini sağladığını ve o yaş grubuna ilişkin müfredat desteğiyle soyut konuları somutlaştırdığını da belirtti.